İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo Atapotun Bahçesi. Erciyes Şokta ile başladık. Eee Cevdeterek. Cevdet eee Cevdet, e, Bahçesi'nde bugün beraber program yapıyoruz. Hatta e, direkt masadayız. Eee benim oturduğum koltukta Cevdet oturuyor. <gülüyor> her şey, bütün kontrolünün altında. Ee, bu başlarken böyle bir takım şeylerimiz vardı. Hani Cevdet'in daha doğrusu ee, bir fikri var işte, komputeryi bağlayacaktık şu bu falan filanluplarla ama bakalım zaman ne gösterecek Cevdet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyilik vallahi. Şahane bir parça. Ee, yani her anlamda şahane. Yani. Sadece nöropsiştürüyorum de, şey, de değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayat kurtaran tarzı çünkü. Evet kısa süremizde ne yapalım abi? Hemen erciyesi soralım Biraz kolayca bir tutum oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bomba. Evet. Bomba. Evet niyet şeydi aslında. Gerçi tamamen hani doğaçlama yapalım falan diye konuşmuştuk ama ben bilgisayara getirmiştim ki şey yaparız Hı -hı. Hani arada bir takım loop'lar falan gireriz üzerine konuşuruz falan diye. Şimdi o parçaların kayıtlı olanlarını şeye attık. Açık Radyo'nun. Bilgisayar. Bilgisayar attık ve Winamp'le bir takım <gülüyor> oynamalar Zavruf yapacağız. Ben de bayağıdır Winamp'e basmamıştım. Böyle kaya gibi tuşları var, çok zekile. <gülüyor> Bakalım <bilgi. Onun gülüyor> bir iki bunun versiyonları var biliyorsun. Evet. Kaya gibi, şu gibi, <gülüyor> evet. bu gibi. Ha, şey mi? görüntüler falan mı? Evet. Ya yani en azından bir iki tane repeat yapabiliriz diye ümit ediyorum. Yani dur bakayım şunu sileyim hemen de. ArcGIS <gülüyor> çok da silinme. Ha şimdilik silmek istiyorsun. Onu Peki. silmek <gülüyor> istiyorum ki hani dediler ya Kaldır falan. Tamam. <gülüyor> evet abi sen nasılsın? İyiyim. Eksik olma. E, Cevlet'te bir süredir aslında konuşuyoruz. E, Cevdet'in seyahatleri e, ve hani bu program dahilinde de aslında konuşa geleceğimiz muhtelif e, aktiviteleri var. Yani konserler, e, sergiler, enstelasyonlar gibi. E, dolayısıyla gün bugünmüş. Ee, ve muhtelif yeni kayıtları da peyderpey çıkıyor idi ee, onlar da maddi hale geldi aslında ee, birkaç ay önce biraz da bunu da vesile yaparak ama asıl e, Cevdet Erek'in e, bu yakın zamandaki hani dünyasını konuşalım istedim ben açıkçası müzik konuşalım ee, mavra yapalım nasıl gidiyor valla fena gitmiyor abi. <gülüyor> iyi gidiyor aslında bir sürü güzel iş çıktı son zamanlarda. Çoğu da hani asıl benim durumdaki birisinin şikayet etmesi lazım. Gösteremiyorum falan. Hmm. Yani fırsat bulamıyorum falan. Şu bu gibi ama doğrusu son zamanlarda e, fena fırsatlar çıkmıyor. İşleri göstermek, deneme yapmak ya da işin varyasyonunu yapmak falan gibi. Dolayısıyla pek şikayet edemeyeceğim. Sadece biraz çok yoğun bir tempo oldu. E, hep İstanbul'a dönmeli ama gitmeli tempo oldu. Genelde yurt dışındaydı hmm. işler. Dolayısıyla biraz hafif bir sersemlik var ama diğer yandan da sersemlik sanırım e, uzun zamandır bizim böyle bir Hı -hı. şeyimiz yani. hani Nasılsın diyecek sersevim deyip geçmek lazım aslında. Fena değil. Güzel bir sürü şey var konuşabileceğimiz de. Ben de bir takım yani aslında çalışma bilgisayarımı getirdim. Hı -hı. Ve bir saat baktım hani e, bitmiş mix olarak ne var elimde falan diye. Hani doğrudan çalabilirim diye. E, Dolayısıyla laflar açıldıkça buradan çalabileceğim bir takım şeyler var. Bir tane başka şey de getirdim. Sadece benim Elimin değdiği şeyler değil. Ee, Necropsi lafı geçecek diye tahmin ettiğim için biraz evvel Gökhan'ı aradım gelirken buraya. Arabadayken. Gökhan hani yeni şeyden bir şeyler çalarsan çalayım da ondan 2-3 tane isim aldım. Onları da buraya koydum. Hı -hı. Falan fıstık öyle abi. Yeni derken bu bu, bu aylık şey... olan ha, aylıklardan bahsediyorsun. Yani nekrop... Bülten yani. yani evet. Necropsi'nin geçen 2011 senesinde aslında ayda bir... Ee... Paylaştı, paylaştı. internetten ve aslında fiziksel hani CD'ye fiziksel denebiliyorsa kapağı olduğu falan için ee, fiziksel albüm yapmak bir niyetimiz yoktu aslında ama e, bu yazın başında hadi basalım dedik ve bir şirkette de konuştuk ve aslında çok da zevkli oldu şeyini falan yapmış olduk ee, CD şu oyunu buyunu ve Necropsy aylık olarak çıktı yaklaşık 4-5 aydır piyasada ve eski günlerdeki gibi aslında bir takım siydicilerde kapağa Hı -hı. bakma falan filan edinme ha edinme karıştırma alırız, karıştırma falan bakma yani. falan sanki hani Hı -hı. müşteri havalarında falan gibi onun için iyi oldu yani istersen oradan bir iki alır alır bir iki şey de çalarız öyle abi evet yani Cevdet Cevdet'in hem yani müzikal macerasını zaten ne hani bilenler biliyor. Ee, ama bir taraftan <gülüyor> özellikle 2000 ben her, 2003 2004 falan hatırlarım ama biraz daha evveli var mıdır bilmiyorum Ceydet sen beni düzelt ee, bu özellikle e, yani enstalasyon güncel sanat mı demek lazım ona bilmiyorum benim kafam biraz karışık bir konularda ama ee, e, o noktadaki hani hem ses e, hem görsel hem mekanla ilgili e, ciddi bir derdi var. E, ciddi bir çabası da var açıkçası doğru mu söylüyorum güncel sanat diyerek bilmiyorum ama sen bitirince ben gir doğrudan ha. gireceğim yani. e, dolayısıyla aslında çok da kıymetli şeyler yapıyorsun yani mesela hani yakın zamandaki e, bizim burada da çok fazla aslında e, söylenip altıda çizilmedi ve çok da dikkat çekildi ama e, bence daha e, çekilmeli ve daha e, hani konuşulmalıydı Maksi'de Roma'da ee, oradaki sanatçılar içerisinde yer aldım yakın zaman içerisinde ve bunun gibi aslında bir çok şey var onlarca şeyim var ee, girişimim ve hani bir, bir, bir bünye içerisinde yaptığım bir takım işler var açıkçası hani iş tabiriyle belki daha çok da hani konuşulan retorik anlamda böyle bir şey ee, bir yanarlar olsun ee, o muhtelif şeyler ve bunun yanında da malum nekropsi macerası evet ve aslında konu gelecek e, müziğin bir de e, görsel anlamda başka yerlerde e, kurgulanması ile ilgili. <gülüyor> Filmler, şunlar bunlar gibi. Evet abi. E, gireyim mi? Evet. E, yani sordun diye hemen hemen yani hiçbir zaman fikir söylemediğim bir konu ama e, hani sen dediğin güncel mi sanat, güncel epey, sanat deniyor epey falan Epey diye. kafam karışık da benim o yüzden bu Vallahi konu. Valla ben ya. bir işin kolayına kaçıyorum. Hani ...tanımlayıcı ben değilim diye. Biz iş yapıyoruz... ...tanımlamak isteyen hı hı. tanımlasın diye. Çünkü bu konuda gerçekten... ...doğal olarak... ...temel pratiği bu... yani ...tanımlamak... ...tarih içerisine koymak gibi pratiği olan kişiler... ...güncel sanat diyen, çağdaş sanat diyen... ...sanat diyen, sanatlar diyen... ...kişiler var. Benim genelde gördüğüm... ...bizim yaptığımız işler yapıldığı ortamda tanımlanıyor. Yani bir yerde müzik parçası olabilecek bir şey başka bir yer duvara koyduğun zaman yerleştirme olabiliyor Hı. gibi. Ve o yerleştirme neyin parçası bazısı buna işte güncel sanatlar bazısı çağdaş sanatlar bazısı sadece sanatlar bazısı mimarinin bir parçası diyebilir bazısı ses tasarımı diyebilir dolayısıyla ben bu tip durumlarda benim yaptığım kendi işimin aslında nasıl yapıldığını tarif etmek ismini koymaktan ziyade dolayısıyla ben işten yani ortaya çıkan işten işe göre daha çok işin diğer sanatlar arasındaki tanımı yapmaktan ziyade işin kendisinin ne olduğunu nasıl yapıldığını, derdin ne olduğunu benim işim o tarafı yani. Çalıştığımız bir yazar, küretör şu bu falan varsa onlar zaten hangi alana hizmet ediyorlarsa genelde alanlar belirliyor artık bunu. Oradan bir takım tanımlar çıkıyor. Dolayısıyla bu tanım hemen geçiyorum. Abi. Şimdilik sanatlar diyelim. Okay. Ee, sadece ses olduğu zaman ses sanatı diyelim ama sadece ses sanatı nasıl olur bilmiyorum. Bir mekan olduktan sonra ben doğrusu ee, şu anda sesin izole edildiği bir ortamda olsak da, radyoda yani. Hı hı. Genelde aslında sesçi olarak adımız çıksa da ben sesin izole edilmesine genel olarak karşıyım. Sadece ses, özellikle yaşamdan alınan sesin yani. İzoleden kastın ne? Ee, yani şunu demek istiyorum. Oynanmasından proses edilmesinden bahsediyorum. Yok hayır. hayır. bahsediyorum. Çok genel bir tanımdan bahsedelim. Yani mekanlardaki, yaşamlardaki sesleri alıp onlarla bir şeyler hı hı. yapıyoruz. Mümkün mertebe sadece ses... ...medyasına, ses malzemesine... indirmeye kullanmaya çalışıyorum. Demek istediğim o aslında. Hı hı, bak. Yani evet. e, Yani... ...bütün hayattan sadece kokular alıp... ...ben koku sanatçısıyım. Hı. Tabii ki. Ee, ama buradaki örneklerin çoğu öyle değil. Yani en azından bugün Daha şey diyorsun, diye. bağlamsaldan bir şeyden bahsediyorsun. Tamamen yani bağlamsal şeyden, bağlamsal. tamamen bağlamsal. ama bağlamsal. Yanlış kelimeleri seçiyor olabilirim. Kısa bakma. Ama evet... ...kesinlikle bağlamsal bir şeyden bahsediyorum. Yani... E, Genelde özellikle, hani ben de mekan kökenli olduğum için, mimari kökenli olduğum için... ...seslerin çoğu mekan içerisinde değer kazanan, mekan için nasıl kondukları ...ya da mekandan nasıl alındıkları, mekanın nasıl geri döndükleri üzerine çalıştığım için... ...ve çoğu zaman da aslında yanında ya grafik bir şey, hani evet belki resim ve video gibi en temel medyalar değil ama... ...başka malzemeler, başka... Vuruyorum şu anda... Ee, malzemelerin kendisi olabiliyor. Grafik çok oluyor. Olsa sadece ses sanatı gibi bir şeyi de... Demin ki genel sorununun. Ardından neyse uzattım. Ondan sonrasına geçelim. Ondan sonrası... Ee... Çok mu konuştuk acaba? Yok yok. Doğrudan iyi, bir şeyler mi çalsak? Iyi, iyi, iyi. Evet yani hemen hemen sen dediğin gibi 2000'lerin başından beri... Ben ilk galiba resmi olarak kendim bildim bile bu işler uğraşıyorum. Ama hani bu işin bu tip... yani. Dediğimiz sanatlar içindeki ilk gösterim 2002 yılında oldu, içeyde, Maçka'da. Ee, birinci yay eserlerini yapmıştı Fuliyer demci. Hmm, hmm. Ben de Maçka'daydım tamam, o sırada. Doğru. Hatırlarsın belki. Doğru, doğru, orada orada ilk kez sadece binada kaydedilen şeyleri binanın içerisinde bir forma sokup tekrar mekan kurmak için göstermek ve bunu yaparken de binada uzun yıllardır kapalı olan bir mekanı tercih etmek. Eski bir kimya laboratuvarını, laboratuvarını ve onu bu vesileleri temizlemek falan gibi ilk, ilk deneyim oydu aslında. Ve de beklediğimden daha fazla şey yaptı. Beni de yani hatta beni korkutacak kadar böyle etkili oldu aslında. Ben de o zaman anladım. Yani evde çalışımız malzemenin mekanda nasıl değişebildiğini. Bütün etrafındaki durumla beraber. Ve ondan beri de hemen hemen artık dediğim gibi o yıllardan beri ben bunu bayağı yoğun olarak şey yapıyorum. Ve son 4-5 platin temel pratik bu haline geldi aslında. Ee, ve de iyi bir şey oluyor çünkü işlerin hiçbiri yapıldığı zaman bitmiyor. Bu işler aslında akıcı işler ve bir daha sefere ya bir ilerlemiş hale oluyor ya bir başka bir e, versiyonundan bir, bir şey alınıyor falan. Ee, Maxi dedim bir de. Ee, Maxi de evet Maxi Roma'daki büyük müze. 20, hmm. Sondaki XX1-21 zaten hmm. 21. Yüzyıl yıl, sanat Müzesi. Ünlü Mimar Zaha Hadid'in bir tane binası. Eskiden İstanbul Beğeneli'nde küratörlüğünü yapmış olan Huhan Ruh, oranın başında şu anda bir tane ilginç bir sergi yaptı. Açık müze, açık şehir. Open Museum, Open City diye. Aslında radikal orası için, hem bina hem de o kurumun bürokrasisi için radikal bir şey yaptı. Bütün müzeyi boşaltıp sadece ses yerleştirdi. Çoğu da sound artist dediğimiz, sadece ses üzerine uğraşan ya da sesle uğraşmaya aşina kişilerden oluşan bir gruptu. Ben de orada bir şey ben de orada bir mekanda bir iş yaptım. İki sene evvel Almanya'da Documenta'da Room of Rhythms yani ritimler mekanda bir iş yapmıştım. Onun bir nevi bir akrabası. yine başlığı da Room of Rhythms sonra da kurva var. Kurva da benim mekanda böyle hafif bir eğrisel bir mekandı. Hmm. Ve zor bir mekanda şişesi. Ama aynı zamanda kurva şeyin de curve tabii curve'den <gülüyor> geliyor. Eee bombe şey. Evet. Ee, kurva aynı zamanda Roma'daki stadyumun kale arkası tribüne de kurva denir. Hı hı. Çok, aslında çoğu stadyumun oralarına. O da böyle bir şeydir. Hı. Ve orası enteresan. Çünkü bu ultra kültürünün yani taraftar kültürünün önemli yerlerinden biridir. Ee, Onda anlatıcı yani lafı gelirse niye şey yaptığımızı söyleriz. Her neyse büyükçe bir mekan var. Mekanı görmeye gidiyorsunuz. Bir süre orada kalıyorsunuz. Ondan sonra mekan üzerine bir şey çalışıyorsunuz. Benim durumumda ki ben aslında müzenin kendisi ve küratörle de biraz ters bir duruma düşüp uzun süreli, uzun süreli ısrar etmeye çalışıp sonunda da ısrar edip bütçenin büyük bölümünü oraya ayırıp aslında öncelikle bir mimari bir program uyguladık oraya. Mekanda böyle, böyle, bu ölçek için adikal bir değişiklik yaptık yani. Bir takım e, işte üç, üç kademeli bir mekanın kademeler arasındaki cam parmaklarını kaldırıp ki böyle bir müzede böyle şeyler yapmak aslında çok bu hoş. Bu Hadid'in binası mı? Hadid'in e, e, yani, Evet. <gülüyor> Hadi binası bir de diyorum. Bilmeyenler varsa Zaha Hadid gitsinler okusunlar araştırsınlar Google yani. Neyse onları yapıp kademelerin aralarındaki şeyleri kaldırıp engelleri kaldırıp merdivenlerden oluşan aslında uzun yokuş bir mekan yaptık yani ve sonunda da büyük bir hem gittiğiniz yolda bir takım sesler var hem de en sonunda büyük bir büyük bir bas bir monitör var ya da mono bir monitör var. Hem şey nasıl söyleyeyim ııı ee... ...orta boylu bir konserde bulabileceğin... ...ya da bir kulüpte bulabileceğin... hoparlörden sadece bir tanesinden bir şey. Ma e benim ismimle Maxi de Google edersiniz, ...fotoğrafı da çıkar. Öyle bir görsel hmm. şey verelim bari. Orada bir takım beatler, bir takım... ...bir ritim çalıyor. Yarı kaç ...şey gibi. E kalp gibi. gibi. Hı -hı. Ağır bir tekno ritmi gibi. Ya da böyle işte maç lavulları gibi falan. Ama arada bir, bir aritmi var. Soraki bir ritim hmm. şey oluyor. E arada bir takım başka sesler duyuyoruz. Mobil hoparlörler var. Mobil hoparlörlerde de bir takım sesler var. İşte futbol tribünlerini andıran bir ses var. Bir takım çok Afrika vurmalıları şunlar bunlar gibi şeyler var. Yukarıda da üç tane anons hoparlörleri var. Onlar da burayı boşaltın diyor. Ha, bütün bu şamatayı niye yaptık? Çünkü aslında e, bu büyük bir sergi ve kentle ilgili bir sergi. Kentsel mekanla ilgili sergi. Ben de İstanbul'dan çağrılıyorum. ...ve de geçen yaz burada olduğu tahmin edilen bir insanın. <gülüyor> yani geçen yaz... İstanbul'da... Eyvah Şekil çıkarttım. Pardon kulaklığın kablosu çıktı da. Yine çıktım. Hmm. İki kez kulaklığın kablosunu çıkarttım... ...tekrar taktım pardon. Neyse aslında İstanbul'daki olan... ...olaylardan bir şeyler taşınmasını istiyorlardı oraya net olarak yani. Hı, gezi'den. Evet. Hı -hı. Ge gezi'den işte ya da ilintili şeyler falan. Şey. Bende de aslında Hı. çok ses kaydı falan var. Çoğu arkadaşımda da var. Bu tip havuzlara da kolayca ulaşabilirim. Ama doğrusu bana doğru gelmedi İstanbul'dan oraya bir takım Hı -hı. sesler götürmek ve aslında egzotikleştirmek yani. Aa İstanbul'da böyle şey oluyor falan. Hı -hı. Ne kadar falan. Hiç ilgilenmiyorum. Benim işim de değil açıkçası. E, i̇şi bu olan insanların çok iyi yaptığını biliyorum yani. Benim işim o değil. Bende çok ses kaydı olsa da ben de Roma'da yaptığım kayıtlardan kullandım aslında ve aslında sergin açılmasını birkaç gün kala ve hemen hemen sergin yapıldığı yerdeki çok kişi hiç ilgilenmedi bir takım gösterilere falan giderek oradan bir takım sesleri şey yaptı ve fark ettim ki seslerin çok büyük bölümü çok bayağı evrensel yani ne bu kamusal olan şeylerden bahsediyorsun yani bir işte e, mutant araştırmaya karşı Aha. bir şey vardı küçük çaplı bir protesto gösterisine gittim e, işte bir takım e, anarkeşendikalizm diyeyim. Hı -hı. Onlar var ama futbol tezahüratlarını uyarlamışlar. Ee, çok aşina olduğumuz Hı -hı. bir durum. Hatta bildiğimiz hep bir tezahürat. Sonra işte Afrikalılar var. Onlar bayağı gösterinin şey kısmını götürüyorlar. takım ritimler Hı -hı. falan filan. Herkes onların etrafında falan. Heyecanlar şunlar bunlar. Ee, şey enteresan oldu. Yani İstanbul kişiden bu beklenti varken onlar duyulduğu anda bunlar İstanbul sesleri mi falan filan denirken iki gün önce şurada olan ama öyle bir şey mi varmış? Ee, durumu da enteresan bir dileği mi oldu açıkçası? Yani müziğin içerisinde uzakta olana saygı ama kendi kentinde hemen hemen benzer bir konuda olandan haberi olmamak. Ee, çok da doğal. Niye? Seyahat eden insanlar onlar da, şunlar bunlar Hani ya da başka bağlanmanın içindeler. Her neyse. Bütün bu dediğim ne kadar anlamı var bilmiyorum. Şimdi biraz fazla uzunca anlattım ama bu mekanın oluşması, bu tık. Bu şekilde yerleştirilmesi, mimari müdahale, bu sesler, mobil sesler, değişik şey sistemleri, hoparlör sistemleri falan olunca bence gayet iyi bir şey oldu ve de iyi bir haber var. Tam official değil ama söyleyeyim müze bunu tutmaya karar verdi. Hı. Bu işi ki ileride tekrar yerleştirebilmek için. Hı. Daimi de... hale getirmek istedi. Aynen istediğim. öyle. Hayır, daimi değil hayır. Çünkü o mekanı başka için içinde kullanacaklar. Ama e, tutmak şu anlamda olabildiği kadar malzemeyi tutacak. ...ses tutabildiği kadarını... ...bütün bahsettiğim mimari elemanları... Hmm. ...bu ahşapları, şunları, bunları... ...iki sene sonra gerekse tekrar kuracak. Hmm. Benim yaptığım işte bu genelde imkansıza yakın bir şey. Ha. Çünkü işte... yani ...bir sergi daha tekrarlanmasa, Heykel değilse, resim değilse ya da... ...sadece malzemeden oluşan bir enstallasyon değilse... E, ...çok zordur. Yerleştirme değilse çok zordur. Öyle bir mimari elemanlar... ...ne oldu belirsiz elemanlar aslında yani. Hmm. E, yani... ...mekana yapışmış... Mekanın hoparlörü gibi davranan hoparlörler, şunlar bunlar. Dolayısıyla bu çok iyi bir haber oldu. Çünkü ben çok üzüldüm. Beş, yani Üzülmedim de, abartmıyım de beş hafta, bir sene uğraşıyoruz. Beş hafta sonra sergi bitiyor. Biz gerçek bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Belki de büyük bir yanılsamadır. Beş haftanın insanı pat diye bir anda o ölüyor falan. Hani... E diyeceksin ki kardeşim sen müzisyen adamsın. Konserde iki saat sürüyor diyeceksin. Evet. <gülüyor> yani, o da keşke elli saat sürse yani. Yani ne bileyim. İstediğin zaman içine tekrar girebilsen. Neyse dolayısıyla böyle bir haber var ve yakında da e, sanırım bir takım şeyler çektik. İnter e, hani biraz daha böyle videolardan oluşan falan bir belgelemesine koyacağız galiba. Deyim ve nefes alayım. Tamam. Yani demeyeceğim konser hikayesi farklı. Evet. Ama bu benim hep hakikaten başka bir programın ya da e, mecra'nın <gülüyor> konusu olabilir ama bu evet. hakikaten e, gelip geçici hali ya da ne hani o anlık olan e, sergileme ya da performans hali başka bir şey. Evet, Hakikaten başka bir. E, ben yıllar önce Chriso ilk tanıdığımda Hı. epey bir üzülüyordum yani hani bu dağları taşları böyle yapıyor ama ne oluyor ne bu oluyor, işlere diye. diye. E, ne yapalım şimdi? Bilmem çalalım <gülüyor> bir şey. Hadi. Ee, aslında bak bu demin bahsettiğimden ...süper bir kayıt değil ama ufak Hı -hı. bir şey çalayım mı? Olur olur. Kabu mix çalayım mı? Gayet iyi olur. O Madem kadar. bu kadar? Hı -hı konuştuk değil mi? Millet diyecek falan hani. Şimdi bu nasıl Şöyle mi yapacağım acaba? Üstüne tık tık yap ki, sağ mı? Evet. Şu arkada çalar gibi yapsın da. Olur. Bu evet, maxideki bu mu? Ha şimdi hmm. 30 saniyelik bir loop'u sürekli. Tekrarlıyorum aslında. Çok kısa bir hmm. şey. Zaten aslında mekanda şey yaptığım sesler, kullandığım sesler çok kısa loop'lar aslında. Hmm. Yani tanımılabilecek, yani elimde fırsat olursa tanımlanabilecek en kısa loop'u deniyorum aslında. Çünkü şey çok kolay. Bu teknolojiyle saatler boyunca bir kompozisyon yapmak, sürekli değişmek falan. Ama açıkçası çok ilgilendiğim o değil. Hmm. Yani e İçinde, hem içinde kendini kaybedebileceğin ama toplam bir yani 10-15 saniyeden ya da yarım dakikadan daha fazla da bir kompozisyon hissi verecek büyük dramatik değişiklerin olmadığı malzemelerle uğraşmaya çalışıyorum. Bu onlardan bir örnek. Demin dinlediğimizde bütün mekandaki yapılan kaydın Hı -hı. hemen hemen yarım dakikalık bir kayıt görüyoruz. Burada. Hı -hı. Onu loopluyorduk yani. Dolayısıyla hep şey var. Ne oluyor? İşte bu hareketli hoparlörleri izleyiciler istekleri yerle götürebiliyorlar. Dolayısıyla duyduğum sürekli değişiyor. Bir de bu sabit bir noktadan yapılmış bir kayıt ama aslında sen sürekli bir hareket halindesin, yokuşlu bir mekandasın. Dolayısıyla Hı -hı. aslında sen bir mix'in içinde geziyor gibisin. Yani e, nasıl anlatayım? Yani de de devam eden bir ritmi aslında mekanla beraber sürdürülebilir hale getiriyorsun. Aynen öyle. Evet. 15-16 kanal bir ses var diyelim mesela. Biz burada bir noktadan kaydedilmiş Hı -hı. halini dinledik ama aslında sen bunun için hareketli haldesin. Yani kabaca aslında simetrik olmayan bir serran sağ içersin, evet. ve geziyorsun gibi düşün. Yapmaya çalıştın o. Um, hani o tutti forley bir ses geliyor da sesi yukarıda. İşte burayı boşaltın diyor o şeyin e, müze direktörünün biraz ve kurumun hani biz müzeyi boşaltıyoruz görsel sanatlar müzesinde sadece sesler duyuracağız. Böyle ilgili bir de açıkçası e, şey boşaltın burayı hani boşalt. Son zamanlarda çok aşina olduğumuz emirlerden biriydi yani. Hı -hı. Ya boşaltın ya geçiş hmm. yok falan filan gibi. Dolayısıyla e, onu yazıp Google Translate'te translate edip oraya koymaktan bu cümleyi nasıl bitireceğim keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyelim. Falan öyle abi işte. Bu, en son maceralarımızdan biri de buydu. Ee, var mı yakın zamanda benzeri bir yok, şey? Çünkü, e, yakın zamanda şey var abi İstanbul'daki işlerimiz ve dinlenme var. Bu 3-4 aylık şey bitti. 3-4 aylık hemen hemen bu filmi, Kaan'ın filmini yani Sivas'ı Venedik'e götürdüğümüzden aslında evet, beri baya hareketli Hı -hı. oldu. Ve hep gittim geldim dediğim o ben hani biraz zor Hı -hı. aslında e, müzisyenlerin turneleri gibi bir şey ama sadece kalma süreleri uzun. Hı -hı. Ve kalma ve hazırlanma her şeyin biraz daha yaygınlaştığını. Aslında şöyle benzetebiliriz. Demin ortaya laf atmıştım. Onun üzerine şöyle bir laf ortaya atayım. İki saat konser için bir gün çek yaparsın ya. Hı hı. Biz de beş haftalık... Beş haftalık bir yerleşim ya da sergi için iki hafta kurma yapıyoruz. Ondan önce de bir sene. Önce bir yer görme, sonra yazışma, şu bu falan, bütçeler falan filan gibi. Hafif mimari ölçekli falan filan bir şey yapıyoruz. Sivas. Evet, Sivas filmi için aslında Sivas filmin de bahane etmekropsilen de bir şey çalabiliriz dilersen Hı -hı. yani Sivas mı <gülüyor> hemen şey yapalım açalım konuyu. Yani bilenler biliyordur evet. ee, Sivas'la ilgili hakikaten de başarılı olmuş ee, bir filmin e ses ve müzik demek doğru mu evet resmi zaten şeyde yazan ismi o ses ve müzik yönetmenliği Hı -hı. evet ama sesimiz yönetmenliği demek şu demek aslında ses için çalışan bütün herkesi Hı -hı. ki hepsi de çok değerli kişiler ee, onlar arasındaki sürekli iletişim sağlamak... ...temel eseti belirlemek... ...arada da kendi yapacağım işler yapmak... ...buna senaryo aşamasından... E, ...senaryo yazılırken de... ...müdahale etmek de var... ...orada yerinde kayıtlar yapmak da var... ...edit yapmak da var... ...ondan sonra bir takım izgahatçıları eklemek de var... Ee, ...baya da şey bir film aslında... ...yani hani... ...filmin kendisi... ...yani sesler çok destekli bir... ...destekçi bir rolde aslında... ...hani... ...bildiğimiz bir... dram Müziğin dramatik olarak kullanıldığı bir film gibi değil aslında hatta filmin üzerinde sadece bir yerde bir müzik kullanılıyor hı hı. yani çok detayda kalan çoğu kişinin belki fark etmediği şeyler için uğraşıyoruz aslında genelde böyle bir filmde ama bence filme gayet iyi hizmet etti genel olarak da aldığımız tepkiler o yönde. Benim mesela dikkatimi çeken şu hani müzik diye yazardı ya ses tabirinin ses ve müzik olarak bu, bu, bu böyle bir, bir, birleşik olarak geldiği bilmiyorum. Hani yanılıyor olabilirim ama e, bu filmde ben e, jenerikte gördüm bunu. Hmm. Hmm. Doğrusu abi. Yani sesçi diye bir şey var tabii. Hani şey, tabirin 1970'lerden evet, beri var Türk tükk eski evet Genelde müzik ve ses ayrılıyor. Ama eminim. Yani ben yüzlerce film görmediğim için hmm. e, ben çok şahit olmuyorum ama eminim böyle kullanan çok vardır. Yani çünkü aslında yaptığımız iş film film için bir adet ses Hı -hı. ses bandı, ses yakalamaya çalışmak ve müziği de bunun parçası olarak kabul etmek. Konuşmaları da, arka fonları da falan şunları, bunları ee, dolayısıyla yaptığımız bütün işin ismini beraber yazmayı tercih ettik. Sesimiz Yönetmenliği diye. Ama bunun bize özgün bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Kesin vardır. Hı -hı. Belki son zamanlarda Türkiye'de çok örneğini görmemişizdir diye düşünüyorum. Hı -hı. Um, i̇stersen oradan. Olur. İki şey getirdim aslında oradan. Bir tanesi şu. Ee, Trailer'ı da nekropsinin bir parçasını kullandık. Hı hı. E, ama o, o parçayı da işte demin bahsettiğimiz aylık projesinde e, şey film için Kaan'la şey gittiğimiz zaman yöreye, Yozgat'a yani. Dönüşte e, bu Neşe Ertaş'ın vefat ettiği haftaydı. Kırşehir'e de uğradık. E, oradan ben bir tane darbuk aldım. Zilli bir darbuk aldım. İçinde ziller olan. Ondan sonra buraya geldikten birkaç hafta sonra kaydettik bu parçayı aslında. Bu albümde son parçalardan biri oldu. Ondan sonra trailerında kullanıldı. Filmde, filmde kullanmamıza rağmen. Ya yani Ben aslında film vesilesiyle yaptım. Film vesilesiyle oraya gittim, o aleti aldım. Ee, sonra grupta şey yaptık. Sonra da... E, trailer montajını yapan, tanıtım filmini montajını yapan arkadaşın tercihiyle bu parçayı kullandık. Şimdi o parçanın uzun versiyonunu, yani kendisini çalacağım. Parçanın ismi Kışkış. Kış. Ee... Zili darbuka da var mı bu çesede? Var var tabii zili darbuka var. Hatta istersen anlatayım nasıl. Madem sesi için içine girdik, nasıl yapıldığını tam olarak anlatayım. Canlı çalılmış bir parça değil aslında. Ben bir kere bir, bir, bir kanala çaldım bu ritmi. Ondan sonra e, çaldıktan hemen sonra Cem üzerine çaldı. Ama matrak bir şekilde. Ne, ne çaldığımı bilmeden çaldı aslında. Bir nevi improvizasyon yaptı. Ben de ben de ona onu görürken bir takım hareketler yaptım. Abi yükseleceğiz falan filan. İşte bayağı eski eski yöntem bir kayıt. Sonra da yaptığımız kaydı Gökhan'a gönderdik. Gökhan da şimdi parçanın başını duyacaksınız. Bir tane sintezajlı şey ekledi. Kanalı ekledi. Onu çalayım istersen. Hı hı. E Cevdet e, Tazlikli. Tazik, doğru mu okuyorum? Doğru, ee, burada Tazikli ama şey ki ismi Kışkış aslında. Aha. Ben, e, sen Tazikli okuyorsun çünkü ben master'ı yaparken öyle yazmıştım. Hmm, bu da fena değilmiş de o yüzden. Evet. Okumak istedim. <gülüyor> <gülüyor> evet fena değil doğrusu. Dediğim gibi eğer hani merak eden olursa Sivas Trailer diye yazarsanız zaten kısa versiyonu ve asıl filmdeki hmm. seslerle, filmdeki görüntülerle e, şey yapılabilir. Bak hemen iki şey daha çalayım mı bununla ilgili? Olur olur. Evet, bu, iyi, bu şey işlemini çok iyi gördü doğrusu. Filmi, filmle ilgili bir e, hani film heyecandan bir şeyleri hmm. trailer'a taşıma, kat daha fazlasın aslında. Filmde hmm. hiçbir zaman bu kadar ağır bir e, dövüş sahneleri dışında bir, bir enerji yok ama müzikal olarak da böyle bir enerji yok aslında. E, filmdeki iki yani iki tane zille yaptım. Aslında filmi görmeden, filmin son halini görmeden evde yaptığım bir takım kayıtlar var zillerle, köpek zillerle. Onlardan A ve B diye isimlendirmişiz hı hı. onları bir çalacağım. Şimdi ikinci Evet, böyle örnek vermiş olalım. Ee, adi iPhone kayıtlarıdır bu arada. A, öyle mi? Evet. Bazen çok yaklaştırıyorum. Distortion ee, yaptırıyorum. Önce kasıt değil ama sonra hoşuma gitti. Ee, ve de faydalı oldu. Evet, genel Sivas'tan getirdik, getirdiklerim bu kadar. Bir de tabii senin bu <gülüyor> şey değil galiba değil mi? Ee, hatırladığım kadarıyla... Ee... Bir, bir, bir film çalışması daha yaptınız siz. Ee, Hangisi acaba? Açık sarı mı yaptınız? Ha evet Ali'nin filmi. Yıllar önce. Değil mi? Evet. Ee, Ali Kazma. Kendisi de aslında videolarıyla çok iyi bilinen bir sanatçı. Evet. Adanımızda diyelim yani. Ee, o Gal şeyle Galatasaray... E, kulübün futbol takımı ile ilgili bir, şey, bir çalışma yapmıştı. Sonra da bir şey yaptı onunla ilgili. Uzun metrajlı hatta sinema filmi de oldu. Eski açık sıra desene diye. Hı -hı. E, ve ben onda da şey yapmıştım benzer bir görev yapmıştım. Aslında onda daha fazla müzik var. Daha fazla ses var. Hı -hı. yani Hem kayıtlar işte stadyumda şurada burada falan filan hem de bir takım müzikler falan gibi. Ama baya oldu ve aslında sanırım e, hepimiz için daha yeni öğrenme zamanı diyebileceğim bir şey. Ama ilginçtir. Cins bir filmdir yani. Hı -hı. Evet evet. Bakınca bir rüya gibi geliyor evet. uzaktan. Yani hani zamansal olarak uzaktan bakınca rüya gibi geliyor. İlginçtir, evet. İlginç bir film. Ee, senin tabii şimdi mülakat gibi de olsun istemiyorum ama birazcık hem hani, bilmeyenler için ben de öğreniyorum açıkçası zaman içerisinde. Ee, bir hani bu mekansal şeyin belki de o yüzden bu kadar analiz ediyorum ve bu kadar çok seviyorum yani. hani Sizin Hı. yaptığınız ve senin yaptığın işleri. Ee, bu e, mekanı etrafında ve hani e, sesleri birbirle ilişkisi anlamında ciddi bir şey var. Ee, yani benim etkilendiğim bir şey var. Derken ona dair olarak. Ee, bir taraftan da aslında sadece sen hani bu işin sesiyle de uğraşan birisi değilsin. Ee, bir tarafta mesela cetvel diye bir <gülüyor> hmm. <gülüyor> hikayem var senin ki bunlarla ben çok örtüştürüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama Cevdet yani, e, yani Cevdet'in e, tanımlı ritmi ile e, hani senin müzikal e, bana gelen e, hikayesi çok da fazla aslında birbirinden uzaklaşmıyor. Ya da bambaşka dünyalar değiller yani. Burada belki de e, şimdi Cevdet'le e, aslında bir taraftan da meslektaşız biz hani dinleyiciler için yani çoğu kişi benim e, yani mimar olduğumu bilmez Cedet'in de muhtemelen mimar olduğunu bilenler müzik camiasında vardır ama e, Çok yoktur. E, o, o kadar da yoktur belki ama evet biz aynı okuldaşız, e, mimar anlıyız 500 metredeyiz değil mi okuldan 500, şu an? 500 evet, anlıyız ve her ikimiz de mimarız aslında. Evet. Ee, dolayısıyla yani bana mesela şeyi sorarlar yani hani yaptığım mimarlıkla bu müziğe ilgin arasındaki bağlantı nedir ben de hani buna hiç ne cevap verebilirim ne de buna hani gönülden de cevap da vermek istemiyorum aslında yani veremiyorum evet. da yani, yani. Ee, dolayısıyla öyle bir soru sormayacağım sana <gülüyor> ee, peki e, bu bir sürü müzik getirdin bunlardan nereye dokunalım başka Sivastan bahsettik Maksim'den bahsettik abi, ee, cetvelde bir laf attın ortaya Ha. Hem burada şey hakkımı kullanayım. İki cümle. <gülüyor> evet ben bir katılıyorum. Onlar şimdi yani çoğu kişiye manası olmayacak böyle bir şey söylemedi ama. Evet ben açıkçası davul çalmakla bu mekandaki ses pratiğinde hepsini aynı şey olarak görüyorum. Yani cetvelde yapmanın da cetvelde değil de yine bilmeyenler için ki bilmemesi çok normal. Çünkü çok da fazla aslında. Merakları dışında tanıtımını yapamıyoruz bunları yapmıyoruz da aslında. Ee, bir takım plastik cetveller üretiyorum ama genelde uzunlukla ilgili değil de zamanla ilgili cetveller. Yani, Birimleri var. değişiyor. <gülüyor> yani. evet, zaman çizelgeleri evet. yapmaya yarayacağını düşündüğüm cetveller. Zaman çizelgeleri nedir? İşte üstünde yıllar yazıyordur. Orada ufak bir zaman çizelgesi hmm. yaparsın. İşte 2005'te bir yere gittim. Hmm. Oradan da oraya indim. Buradan da pardon şuraya çıktım falan gibi. Ya da başka cetveller var. İşte gündüz geceyi gösteriyor falan. Ee, dairesel bir cetvel var. Haftanın günleri için. ...onların oranlarında yapılmış ama sadece pazartesi ve hafta sonu işaretli falan. Ve ben açıkçası bazılarını buluyorum. Direkt olarak bu zamansal çizergiyi bir takım ölçekler kullanarak müzik ritme çevirmeyi... ...öneriyorum ve yapıyorum da aslında, deniyorum da yani. Ee, hatta aslında yanımda bir şey var, oradan belki onu duyabiliriz ya. Hı -hı. Ne dersin? Çok güzel olur. Hangisini çalacağım? Eee... Bristol'da bu senenin başında altı üst diye bir tane yine evet. mimari tarafı önemli olan bir iş yapmıştım. Çok kabaca aslında büyükçe bir sergi bir sürü iş var ama ortasındaki mekanı iki kata böldük ve çok yüksek bir mekandı. Ve yüksek olmasının benim işime yaramayacağını düşünmüştüm. Dolayısıyla biz aslında galeriyi yukarı kaldırdık altına şey, altına başka bir mekan. Ee, evet şimdi <gülüyor> Rize'nin yaylasını da yapmış gibi tınladı ama... Yani galeriye aslında ufaltık, Daha böyle hoş bir cep hmm. galerisi soktuk. Alt tarafında ise bir tane yer altında bir mekan elde etmiş olduk. Ve alt tarafın büyük ritimlere yerleştirdik. Onların bir bölümü üste gitti. Yaptığımız hmm. yeni döşeme sayesinde. Yukarıdan da güneşi aşağısızdı. aşağı sızdı. Ee, kim bilir nasıl geliyor şimdi kulağa tabii biliyorum. Ama bu aslında anlatım kadar basit yani. Hani basit bir mimari, bir müdahale. Evet. Çok basit değil. Bir foto duvara fotoğraf asmak kadar. Her neyse. Şimdi o alt üstün... Mekandaki bütün seslerden yaptığımız stereo bir mix var. Yani şunu demeye çalışıyorum. 1000 metrekareden daha fazla bir mekanda yine 16 civarı ses kaynağı var. Sadece bir belge olsun diye o kanal, o ses 16 16 adet ses, ayrı ses kaynağını teknik bir dil kullanmamaya çalışıyorum da onun için böyle biraz Hı -hı. sesçi arkadaşları hazır görsünler. Bir stereo bir versiyon yaptım ki işte radyoda falan çalınabilsin diye. Onu çalacağım. Onun bir tanesi ee, bu işin içinde bir bölümde hafta adlı iş var aslında. Bir günü bir saniyeyle şey yaparak ölçeklendirerek yani kapaca şöyle pazartesi, salı, hmm. çarşamba, perşembe. Ee, yani bir, tekrar sayarım, bir günü bir saniyeye ölçeğini indirerek ve de aslında bu at 60 bpm'lik yani dakikada 60 vuruş olan bir dans ritmi aynı zamanda. Gibi. Hmm. Orada gün, gün, haftanın günleri sayılıyor sadece aslında enteresan bir şey. Yani herkes için çalışma ritmi olan. Hafta çoğu için çalışma anlamına geliyor aslında. Pazar pazar akşamı aynı bulalım. Pazartesi aynı his. Cuma akşamı yine aynı his. Çoğu kişi için yani. Ki çok serbest çalıştığını iddia eden çoğu insan için de annesi geçerli. Hmm. O, o his geliyor yani. E, pazar hissi bu ya da ya da pazartesi banka açılıyor. Sen istesen de istemesen de ne yazık ki. Ha bunların özgürleşmiş insanları buradan tebrikler diyorum tabii ki ama ne yazık ki çoğu kişi bu şeyin altında. İşte radyoda radyo, da, radyo Radyonun da ölçeği ya bir haftalıktır ya 15 günlüktür değil mi? Aynen Herhalde yani. bir hafta tekrar ediyor. Evet. Dolayısıyla hafta bayağı mühim bir şey. Bir de ilginç bir zaman dilimi. Çünkü genelde insan yapım bir zaman dilimi. Yani ya işte dini şeyden dolayı ya marketten dolayı. Direkt olarak gün, gece, yıl gibi doğal dediğimiz şeylerden biri değil. En azından iddia edilen o. Neyse şimdi çalacağım parçanın içinde onu duyacaksınız. İngilizce. Monday, Tuesday falan fıstık. Onu çalayım. Bakalım nasıl olacak. Tekrar söylüyorum. Mekandaki 16 ayrı ses kaynağının sadece iki kanala yani radyo dinleyemeyeceğimiz hali indirgenmiş hali. Ha, bu 16 speaker'lı bir şeyden bahsediyoruz. Evet, şimdi onu iki, iki kanal olarak duyacağız. Hı -hı. Bir şey daha ekleyeceğim. Bu sergide e, set diye bir ikili vardır Bristol'da. Yani Bristol kökenli. İngiliz. ilginç, Çok ilginç bir elektronik grubu. E, onlardan da bir şey rica ettim. Bu bahsettiğim cetveli onların sesi çevirmesini. Hı -hı. Ki benim dışımda başka bir ...sese bakış, başka ses malzemesi olsun diye onu da arada bir şey olarak duyacağız. Böyle... Huf, huf gibi hava hmm. sesleri kullanıyorlar, onu duyarsınız şimdi. Evet. Şuydu. Hı hı. Evet, yavaşça kısıyorum, sonu yok bu işlerin. Şahaneyim, ben bunu da bir şeye ediyorum şimdi de. Ee, 16, 16 speaker dedin değil mi? Kaç dedin? Ee, hemen sayayım abi. Alt katta... Alt katta asıl beat yani bu hani... Aha. ...falan. Ee, bir tane sub ve dört tane, yani aslında kuadrofon bir ses sistemi. Onun üst katında hiçbir şey yok, bu sesler yukarı çıkıyor. Burada beş tane var. Altı tane directional hoparlör var koridorlarda ayırdığımız, hani çok sesi tamamen karşıya veren ve asıl şu şeyler çalan. Pardon. Hmm. Pardon. Daha tiz olması lazım. Mikrofonu vurayım. Neyse. Baslar çok yüksek geliyor. Daha böyle hani grid dediğim. Hmm. Aslında cetvellerdeki bir, grid, ki, ufak patenlerin tekrarları hmm. var. 5, e, 6 dedim. 11 on kanal onlar oldu. Hafta dedi dediğim deminki haftayı çalan 3 hoparlör var. Altta yine bir bas var. Üstteki 2 Hoparlörden birisi haftayı çalıyor. haftanın şeylerini söylüyor, e, Monday Tuesday falan onları söylüyor. Diğeri onunla ilgili iki tane ritmik eleman çalıyor. Ne dedim, 6, 5, 11, 14 oldu. Hı, i̇ki de bu dedi, demin dediğim gruba hmm. e, verdiğim iki hoparlör var. Hmm. 16 etti, evet. 16'ın da pratik bir şeyi var, bir ses ses kartı. Ses kartı. Hani? 17 dilde 16, 16 işte falan. Bu tip bir takım şeyler var çünkü o da bütçenin parçası. Ama ben de işte ilk kez burada fark ettim. Çünkü orada o bir Bristol'daki müzik festivalinin de açılışıydı aynı zamanda bu. Hı hı. Açılışında bir tekno turu yapacaklardı. Bristol'da böyle kanal gibi yerler var. Ya teknede de bir şey yapsam falan filan dedi. Ben yani ne zaman yapayım falan. Söyledim ki acaba bu tekne de bunun stereo versiyonunu. Hı. Çünkü o tekneyle oraya gidecekler. Önceden onu duysalar nasıl olur ya da dönüşte falan diye bu stereo mix'i yaptım orada. Ben duyamadım. Tekneden nasıl olduğunu. E, fakat bu vesileyle fark ettim ki aslında bütün hepsini biraz tabii ki e, e, mekandaki her şeyi birebir yapmaya çalışarak değil de gerçekten stereo bir parça gibi mi istersen çok ilginç. Aslında bayağı müzikal hmm. elemanlar çoğu. Onu fark ettim. Ben o kadar belki de kendi yarattığım hayal dünyasında farklı değilim bunun. Dolayısıyla şimdi demin konuştuğumuz gibi bizim hmm. mikrofonumuz kısıkken e, bunlardan bayağı birikti aslında. Ve yakında da aslında e, şimdi yakında bir kitap olacak. O vesileyle Web'e mi koysak, şey mi yapsak, hmm. CD mi yapsak falan, plak mı yapsak falan bir şeyler var. Ama sanırım oraya doğru gelmeye başladı. Bunlar yakında yayınlanabilir. Doğru. paylaşılsa fena olmaz. Evet evet değil mi? Evet evet yüzde yüz. Dolayısıyla böyle abi. yani Hatta hikayeleriyle şunları bilinir. İyi bilirsin o zaten. Tabii tabii çok da zevkli olur hmm. aslında. Hatta yani, olur yani? Keşke hadi böyle bir şey yapsak yani. Değil mi? İş hazır gelsin biz <gülüyor> CD'yi ve kapağını yapsak yani. <gülüyor> Ama evet ne yazık ki öyle bir şey olmuyor. Evet çok eğlenceli olabilir. Çok şey, iyi şu Fotoğraflar, şunlar, Aa. bunlar, çizimler, sesler falan. Evet abi. Ee, bitmiyor. Bitecek gibi de değil aslında. Evet. Bitmesin de Hı -hı. bir taraftan. Ee, bugün öngördüğümüzün yarısına gelebildik mi bilmiyorum ama Cevdet'ten ben burada sözünü de aldım. Hani haftaya mı olur, ne zaman, hani müsait olduğu noktada biz bunun devamını getirmek istiyoruz açıkçası. Keyifli bir mecra. Ee, iyi de olur. Hem de böyle dipte ve şeyde kalmış ki bunların birçoğu aslında bu, bu ülkede de gün yüzüne çıkmamış şeylerden bahsediyoruz ki bu Bristol kaydını. Yani burada ee... bunların biliniyor. Çoğunda webde kaydı var. Fakat şöyle bir şey var. Mekansal dışarıdan bahsediyoruz de ne yazık ki bunların hemen hemen hepsi büyük ölçekte olan hep Hı -hı. yurt dışında yapılıyor. Çünkü orada ne yazık ki Hı -hı. bu tam ciddiye mi alınıyor diyeyim ya da bütçe mi orada diyeyim ya da mekanlar bunları göstermeye alışık mı diyeyim Dolayısıyla evet çoğu mekansız olarak buraya gelmiş değiller ama işte bir işte cetveller gösterildi hmm. mesela. Başka işlerin bazıları da gösterildi burada. Ya da buradan olan insanlar yurt dışında gördü falan filan. Ama evet, evet gerçekten evet. burada bunlar çok tanıtılmıyor. Ve bunları tanıtan bir mecramız da, Yok. bir basın şeyimiz ya da bu, falan. Bunlar sınırlı da aslında Cevdet. Yani baktın tamam cetveller burada sergilendi hakikaten ama şimdi Bristol'deki bu e, hikayeyle bunun alt metnini daha doğrusu bunun... E, oradaki hikayesini de senin söylemen hani gitmeyen için fena değil. Hani ve, ve, ve, e, bunun bir takım görselleri var. Evet. E, sese de ulaşabilirsin. Fakat hani senin buradaki o maceran ve bunu oluşturma sürecini dile getirmen Kesinlikle. fena bir şey değil. Kesinlikle. Hele radyoda olması fena bir şey değil. Kesinlikle Çünkü atılırım. direkt e, taahhülle ilgili bir şey o anda. Yani abi tahmin edersin ki ben bu işlerin hepsiyle gördüğünde gibi ben uzun süre konuşabilirim. yani. Çünkü o kadar çok detay var ki aslında ya da detay değil temel kararlar uzun sürede denenmiş de ortaya çıkmış şeyler, varyasyonlar falan aslında katılıyorum. Yani bir ses örneği biraz anlatı e, o kadar da sadece demin e, bahsettiğim gibi sadece sese izole edilen medeyi de şey yapmamak lazım. <gülüyor> Sen kontekstçisin çünkü. Ne yazık ki evet. Yani <gülüyor> ama aslında evet şöyle bir gerçek var e, şu anda denemesini yapıyoruz siz sayın dinleyicilerle beraber <gülüyor> benim sesim, senin soruların çaldığımız şeyler aslında baya bir bir şey yaratıyor. Ne derler? Ee, bir dünya yaratıyor muhtemelen. Hele bir eli şu anda şeyde olan, webde olan hı hı. birkaç şey yazarak araştırabilen insanlar için evet aslında bir şey yaratıyoruz. Ama de dediğim gibi asıl olan ya da bütün bu hikayenin, bütün bu konuşmaların temeli o mekandaki o deneyim olduğu için bunu da sen anlayacağın hı. için sana, topu sana da atıyorum. Ee, aynen senin yaptığın bir binanın dergide yayınlansa da, on yerde fotoğrafı çıksa da, ödüller de alsa da gidip içinde olmadan, deneyimlemeden bir süreçte bulunmadan çünkü adı üstünde. Mimar ya da adı üstünde mekan. Ne mimari fotoğrafçılık, ne en güzel videolar. Senin bütün anlatman çok mühim ama ne olursa olsun önemli olan O evet. gittin mekanı böyle karşıdan bakmak, camda bir yansımanı görmek, orada bir kahve içmek, kapısını açmak falan filan. Öyle bakmak, öyle bakıyorum doğal olarak. Çünkü bunların için hepsi mekan için yapıldı. Bu stereo indirgenmiş bir versiyonu diyorum. Çünkü demin bahsettiğim şeyin çoğu yankıları olduğu zaman çalışmaya başlıyorlar. Ya da 5 kanaldan gridler geldiği zaman, bunlar birbirine girdiği zaman belli noktalarda aslında çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu bayağı indirgenmiş bir hali. Ama bu da bir hal. Bunu da hakkında konuşacak çok, çok şey var. Dolayısıyla katılıyorum, uzattım ama. Yok yok keyifsiz devam, devam edelim vakit devam edelim ben buradayım ne zaman çağarsan gelirim evet, İstersen hafta hemen devam edelim Eğer olur başka devam edelim yok. hadi bana olur bana olur tamam. isteyen varsa bir iki şey atsınlar mesela evet. neyse artık tamam, ne haftaya 15'i e, evet. 15 Aralık tamam güzeldi bir gün tınladı şimdi neyse bana belki hmm. daha bende daha daha az Konuşup daha çok şey yapmaya Yo, yo, yo. Bence tamam. bunu şey yapmamak Öyle lazım. Mi? Yani evet evet. Yani Yok, tam dediğim gibi bu. Şeyler çekiliyor. Etrafını da oluşturan bir şey aslında. Evet ama e, hani belki daha çok müzik dinlenmeye alacağım bir saat ve program ya. da acaba fazla Hı. mı? Eyvah sen de böyle şeyler olur ya. Yani. Eyvallah. Okey. Uygundur. <gülüyor> evet bir şey daha çalmamı istiyor musun? Saat <gülüyor> e, 23.02 bilmiyorum programı şeyini ama e, istersen bırakalım arkada. Eyvallah <gülüyor> diyelim. Öyle mi? E, devam edelim. Evet. E, ne gireyim? Şey mi gireyim? Kısa bir şeye girelim. Ee, o zaman şey yapayım yine. Bizde adettendir fırsat olursa nekropsi propagandası yapılır. Hmm. Ee, Rüzgarlar giysin. Ondan Mesela, sonra itirdiği zaman kısarsınız evet, olur evet. mu? Evet. 94.9 Açık Radyo canlı yayındaydık. Cevdet Erek'le beraber program yaptık. Yakaladık ve haftaya da devam edeceğiz. Ee, bu arada kim şeye... Ee, Arman Zaloğlu Öyle mi yazıyor Cevdet orada? E, e, destekçi. destekçi tam e, orada. Soyadığı Zaloğlu pardon. Armağan Zaloğlu. Destekçimize de teşekkür ediyoruz. Açık Radyo adına. E, hoşçakalın haftaya. Tekrar Cevdet'le görüşmek üzere deyip konuyu kapatıyorum. <gülüyor> evet ben de nekropsiden rüzgarlara giriyorum. Ama muhtemelen bitmeden kapatacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi haftalar.